Arkadaşlar e, ikinci şeye geçiyoruz Roma. Yani Romayı atakken e, dedim ya, bunu, bu iki bölümü de aslında her biri için oturup 15'er ayrı oturup bile yapılabilecek olan şeyler. Dolayısıyla ben burada yapmaya çalıştım yani şey hani bir, bir giriş demedim özellikle bu şeyle ön plana çıkan haklarını hatlarını ortaya koymaya çalışıyorum. Roma'da da aynı şeyi yapacağım. Roma ile Antik Yunan arasında çok temel bir fark var. Aslında Antik Yunan mirasını üzerinde taşıyan Roma'dır. Roma İmparatorluğu. Ne biraz daha işte Stoa ile bitirdik. Aslında Stoa daha sonradan ortaya çıkacak Roma İmparatorluğu'nun asli ideolojisidir. Ama Roma dediğimiz zaman tırnak içerisinde hakikaten Avrupa mirası üzerinde son derece önemli olan, zemini oluşturan Roma İmparatorluğu'dur. Roma sadece Avrupa mirası değildir. Roma İmparatorluğu şu arkamda gördüğünüz kırmızı hali en büyük halidir Roma İmparatorluğu'nun. Sırmızı en geniş olduğu halidir. Bu aynı zamanda hepinizin dikkatini rica ediyordur büyük ihtimalle. Bütün sunuşların en başından beri söylüyorum. Ticaret yollarına hakim olan büyük devlet olur. Burada da yine Doğu Batı ticaret yolu yani ileride ortaya çıkacak olan adı İpek Yolu olan yollar e, Hakim olan Roma bütün Akdeniz ticaretine hakim olarak aslında büyük bir imparatorluğunda sunuşunu sağladı. Roma'nın özelliği dedim ya sadece Avrupa'nın zemininde oluşturması değil, Roma'dan sonra ortaya çıkan bütün imparatorluklar Roma'nın mirasını tekrarlamak istediler. Buna Osmanlı İmparatorluğu da dahildir, buna Selçuklu da dahildir, buna Rus Çarlı da dahildir. Bizde çok şey, yanlış bilinen bir hikaye, Rum kelimesini gündelik dilde biz aslında şey gibi kullanırız, Yunan kökenli, Helen kökenli gibi kullanırız. Rum Roma'dır arkadaşlar. Rum eli Roma elidir Doğu Roma'dan şey yaparak. Ve Osmanlı padişahları Fatih'ten itibaren, imparatorluk olduktan itibaren her biri aynı zamanda Rum elinin e, sultanlarıdır. Yani Roma sultanlarıdır. Aynı şekilde Çarlar, Tızar, Sezar'dır. Sezar'ın Rusçasıdır Çar. Aynı şekilde Kutsal Cehennem İmparatorluğu Kaiser, Kayser, Sezar'dır. Kayseri, Sezar'ın şehridir. Kayseri şehridir. Dolayısıyla Roma aslında kendisinden sonraki bütün imparatorluklara da hani bugünkü moda deyimine bir rol modeli olmuştur. Onu tekrarlamak istemiş Peki Roma'yı bu kadar başarılı kılan ve Roma'nın tekrar edilmesini sağlayan şey mi? Bir bunu soralım. Bir ikinci şeyi daha söyleyeyim. Antik Yunan ne kadar çok düşünce ürettiyse yani Antik Yunan'a bir tür düşünce üretim merkezi olarak bakabiliriz. Koşullarını zaten konuştuk. Roma'da bir o kadar pratisyendir. Roma'da düşünce adamı fazla bulamazsınız. Hani böyle havukav hafı havsan zolle bir felsefeciler dediğim zaman hepiniz 4 5 tane antik Yunan'dan felsefeci sayarsınız. Roma dediğim zaman e bir düşünün ha bir Cicero deriz. İşte bir deliciniz çıkar ortaya. Biraz daha iyi bilen Seneca'dan bahseder. Ama onun şeye çok fazla bir şey bulamazsınız. Çünkü Romanın asli meselesi o öğrendiği bilgileri pratiğe uygulamaktır. Antik Yunan'dan bir anlamda temel farkı budur. Şimdi Milattan önce 8. yüzyıllarda Antik Yunan'da şeyin başladığını söyledik. E, zenginleşmeyle birlikte kent devletlerinin ortaya çıktığını söyledik. Aynı tarihlerde Roma'yı görüyoruz şu anda. İtalyan çizmesini görüyoruz. İtalyan çizmesinin en altında sarıyla gördüğünüz yer, işte ünlü Pisagor'un yaşadığı bir Yunan kolobisi. Oradan yukarı güneye doğru çıktığınızda burada bir türk ne diyelim aşiret yapısı içerisinde, kabile yapısı içerisinde halklar var. Yani henüz daha böyle bir devlet aşamasına geçmemiş, karımsal üretimin yoğun olduğu, genel olarak eşitlikçi bir yapının hüküm sürdüğü ve özellikle orada da Roma tarafından Latiumlar, Latinler diye adlandırılan bir e, halk kesimiyle yukarıda haklarında çok az şey bildiğimiz Etruria diye devletin en Etrüksler. Etrükslerle ilgili çok az şey biliyoruz dediğim gibi, özellikle Milliyetçi tarih yazılında, Türkiye'nin milliyetçi tarih yazınında Etrüks'ler hep Türk olarak gösterilmeye çalışılır. Kurt mu Yani e, Yani hepimiz kardeşiz ne gerek var falan şeklinde yaklaşılır. Türk müdür değil midir bilinmez ama en son 70 tane şey üzerinde Etrüks e, şey üzerinde DNA araştırması yapıldı. Çok yenidir bu. E, genel olarak Avrupa'ya göç eden, o ilk sunumu hatırlayanlar e, Homo göç yollarını hatırlayanlar Avrupa'ya göç eden bir konu, Anadolu üzerinden göç eden bir kol olduklarını biliyoruz. Ee, nedir diğer şeylerden farklı diye bakarsanız ya, yazıları hala çözülmedi. Yazıları çözülmediği için ama bir miras olarak Roma'ya bıraktığı şey yazılı kültür bırakıyorlar. Yani yazı yazma biçimini bırakıyorlar. Din, Eksüksülerin dini daha sonra Roma dini oluyor ve sentezleniyor bir anlamda. Birazdan göstereceğim. Antik Yunan'ın ile Eksüksülerin tanrıları iç içe geçiyorlar. Adları değişiyor ama misyonları genelde aynı kalıyor ve daha da önemlisi aslında Roma'yı Roma yapan şey, birazdan söyleyeceğim en az bilinen şey mühendislikleri ki ona da şey yapan kemer mimarisi dediğimiz şey. Şimdi, yeniden başlayalım. Bunlar Etrükserle antik Yunanlıların tanrılarının iç içe geçmesi. Kimi görüyorsunuz burada mesela şu bitemi görüyorsunuz. Şu biter kim aslında? Zeus, Sümer'e gittiğimizde yağış. E, hepsi Apollosundan tutun. İşte Apollo aslında Ares. Venüs aslında Afrodit. E, savaşta Neptün aslında Poseidon. Yani çok farklı şeyler olsa da, işte adları değişse de şeyleri değişse de e, çok tanrılı Panteon'un hala Roma'da da devam ettiğini görüyoruz. Kemal Bimarisi dediğimiz hikayede arkadaşlar şu. Yani yarım ay şeklindeki mimari. Bu edükselerle birlikte gelip Roma ile birlikte bütün dünyaya hakim olan mimari tarz. Bu mimari tarzı daha önceki ülkelerde görmüyoruz kemer çeyizine. Bu çok önemli oluyor Roma açısından baktığınız zaman, bunu hemen bu kapıların <gülüyor> geçerken de görebilirsiniz kemer mimarisi. Romadan kalan şeyler. Hem yapılar açısından ki sonuç metnin şeyine koyulmuşlu işte korezyon gördüğünüz camların hepsinin kemer mimarisiyle yapılmış olması, hem de su kemerleri vesaire şehircilik anlamında biraz daha göreceğiz. Roma şehirciliğin şahitasıdır. Yani hem şehirlere su getirme o kemerler, yere batan sarnıcı gibi sarnıçlarda suyu biriktirme, binlerce insanı o sudan yararlandırma ve onu yapabilmenin koşulu da insanların çok garibine giden uygarlık tarihi düşünün hiç kimse böyle şeyleri düşünmez. Kanalizasyon teknolojisi olmadan bunlar olmaz. Ve kanalizasyon teknolojisi açısından da atıkların atılması anlamında da son derece önemli çünkü kanalizasyon olmasa zaten işte daha sonra orta çağ almasında göreceğimiz gibi şehirlerde çok saldır hastalıklar nüfusun sürekli olarak yok olmasıyla karşılaşılırdı. Şimdi de yüksel, bıraktığı bir milas üzerine yükselen Roma nasıl yükseldi? Bu gördüğünüz kurt arkadaşlar ee, milattan önceki dönemlerde çok meşhur olan ve çok gezgin olan bir kurt. Bu kurtu her yerde bulursunuz. Bazen Ergenepon'dan Türkleri çıkartır önüne kadar. İşte bazen gider başka yerde başka insanları kurtarır. Burada da efsanevi Romus ve Romulus. Bu bir efsanedir, bir hikayedir. Yani Roma'nın kuruluşunu, nasıl Osmanlı'nın kuruluşunu biz Osmanlı kurulduktan 200 yıl sonraki yazılan tarihçelerden öğreniyorsak, Edebayli karnından çıkan şeyler falan, ağaçlar falan, burada da bunu da aslında 400-500 yıl sonra yazılan metinlerden öğreniyoruz yine hikayede aslında birbirine çok benziyor. Antik dönemin uygarlıkların hikayeleri birbirine çok benzer. Mesela Romüs ve Romulus'un hikayesi Musa'nın hikayesiyle neredeyse birebir aynıdır. Ee, Peygamber Musa'nın hikayesiyle. Ee, iki kardeş kral var. Taht krallardan birine ait. Öteki kardeş Hakkı olmadan kralı öldürüyor. Kralı karısosla da hamile. Doğacak olan çocukların kendi tahtına yeni ele geçirdiği tahta bir e, tehdit olduğunu düşünen kral Çocukların öldürülmesine emrediyor. Ee, eski kralın, öldürülen kralın e, karısı Veda rahibeleri diye anılan e, bir kültün temsil edildiği bir manastıra kaçıyor. Veda rahibeleri bunları koruyor. Fakat sonra çocukları, e, şey kralın askerleri gelince çocukları koruyabilmek için hepinizin bildiği, o her zaman olduğu gibi hasırda sepetin içerisine koyup bir tek burada dehir değişiyor. Burada Tiber dehirine bırakılıyor çocuklar. Çocuklar sürükleniyorlar Tiber Bir yerde şeye takılıyorlar çalılara. İşte orada bu kurt arkadaş geliyor çocukları kurtarıyor. Onları emziriyor. Ve o çocukların karaya çıktığı yer bugünkü Roma şehrinin kurulduğu yer. Efsane bu. Biz ne biliyoruz bu efsanenin dışında? Bizim bildiğimiz hikaye burada bir yedi krallık dönemi var. Yedi krallık dönemi dediğimiz dönem... 500'lerde artık Yunan dünyası bütün her yere hakimken Roma'da hala e, proto devlet diyebileceğimiz devlet öncesi diyebileceğiniz bir örgütlenmeyle kırsal alanda giderek kabile örgütlenmesini aşan bir şekilde bir konfederasyon oluşuyor, kabile konfederasyonu. Bu kabile konfederasyonuna Populus Romanus diyorlar. Üç tane büyük kabilenin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir konfederasyon bu Populus Romanus Konfederasyonu. Bu üç büyük kabile, bir araya gelen kabile, kendi içlerinde matematiksel bir bölünme yapıyorlar. Her ee, kabile on censi, on küriye, her küri de on ayrılıyor. Yani sonuçta işte 300 yüz oluşan ve 3000 bin oluşan ayrı. Mesela her Romalı'nın üç tane adı var. E, Gayet Julius, Caesar. Bir tanesi censini temsil ediyor, bir tanesi kürisini temsil ediyor, bir tanesi esas ismi. Yani aile, aile isminden kendi giden bir yol var şimdi bildiğimiz hikaye bu ilk döneminde Roma oldukça eşitlikçi bir yapıya sahip ee, kabileler her censiz asker verme yükümlülüğü var sefer zamanlarında İşte şu gördüğünüz ünlü Roma askerleri zırhları mesela yenişleriyle Bunlar her biri onar tane asker vermek zorunda ve birer tane de süvari sonuçta o dönemde 3000 asker ve 300 süvariden oluşan bir güç oluşuyor sefer zamanlarında Bunlar elde ettikleri topraklarda ki genelde bu sırada kuzeye doğru yayılıyorlar. Elde ettikleri toprakları e, her aileye yarımşar hektar düşecek biçimde gayet eşlikçi biçimde paylaşıyorlar. Artan topraklara da gene günümüze kalmış, Roma'dan günümüze kalan deyimlerin büyük bir çoğunluğu e, nasıl şeyden, Antik Yunan'dan siyasal, oligarşi, demokrasi vesaire gibi kamuya ilişkin yani devlete ilişkin kavramların büyük çoğunluğu da Roma'dan kalmıştır. Bir kere zaten ilk alacak kavram hepimizin bildiği Respublika yani Cumhuriyet. Hmm. Onun dışında mesela bu ilk kavramlardan bir tanesi her aileye yarımşar hektar toprak veriliyor. Bu topraklardan arta kalan toprağı da ager publicus diyorlar. Ager arazi. Publicus kamu. Kamu arazisi. Yani ortak kullanıma açık olan araziler oluşturuyorlar. Şimdi başlangıçta dediğim gibi gayet eşitlikçi bir yapıyla giderken Roma 50 bir yaşam, 500'ler, 400'lere doğru o yıllar içerisinde biraz evvel de konuştuğumuz hikayeye paralel olarak bu e, aileler arasında giderek ayrışmalar başlıyor. Kimisi zenginleşiyor Populus Romanus'un içerisinde, kimisi fakirleşmeye başlıyor. Bunda dediğim gibi şeyin rolü var, e, topraklardaki benim farkındalığın rolü var savaşa giden Roma askerinin geri dönememesi gibi sorunlar nedeniyle toprağındaki şey hasadı yapamaması devlete vermesi gerekli olarak o askeri şey için vereceği vergi verememesi bunun üzerine borçlanması borçlandığı zaman ya o kendi toprağına konulması ya da ager Kürkü Kustan onun yararlandığı bölümleri diğerlerinin kendisine sahiplenmesiyle bir tarafta fundus dedikleri malikane büyük manikanelerin ortaya çıktığı büyük toprak sahipleri bunlar ki daha sonra bu funduslara şey denilecek çok büyüklerine Latifundium denilecek. Latifundium biliyorsunuz günümüze kalan kavramlardan biri. Özellikle Güney Amerika'daki büyük tarım plantasyonlarına kavuşup musim, şey mus gibi plantasyonlarda Latifundium adı veriliyor. Ve ikiye bölünüyor Roma topraklarındaki yurttaşlar. Patriciler, bu patriciler kimdir diye sorarsanız daha çok erken ama bu patriciler yaklaşık bin yıl sonra Orta Çağ Avrupası'nda soylular dediğimiz lordlar, baronlar, dükler gibi çeşitli toprak sahiplerinin ilk nümeleri bunlar. Bu patriyci dediğimiz arkadaşlar. Bir de pirepler ortaya çıkıyor. Pirepler kim? Pirepler özgür Roma yurttaşları. Bu özgür Roma yurttaşları aynı zamanda <gülüyor> toprakların büyük bir çoğunluğunu kaybediyorlar. O dönemki Roma literatüründe bu arkadaşlara proletarya diyorlar. Proletarya. Yani sadece çocuk yapan demek. Yani. Roma, Latince'de bugün Hars'ın kullanmış olduğu ünlü proletarya kavramı sadece çocuk yapan anlamında. Çünkü başka bir şey aramıyorlar. Yani. Topraklarında şey yapılmış şehirlere gelmişler. Bütün bunların beslenmesini, güvenliğini, şeyde kalmasını sağlayan şey e, iyi şeyleri dediğimiz şeyi devlet sağlamak zorunda. Ve bunlar ikide bir ayaklanmasın diye sürekli olarak gösteriler. radyatör dövüşleri, sikiler, ünlü Maksim, sirkipalar filan oluşturuyor Ve Roma'nın e, insanları, pakliciler bu insanlara, Preplere dediğim gibi proletarya diyorlar. Yıllar sonra Marx bir eserinde şöyle yazacak. Diyecek ki Roma proletaryası toplumun sırtında bir asalaktı. Modern proletarya ise bütün asalak olan bir toplumu kendi sırtında taşımaktadır. Ortak oldukları nokta şudur. Emeklerinden başka satacak hiçbir şeyleri olmayan mülkiyetten arındırılmış <gülüyor> bir sınıf olması. Mülkiyetten <gülüyor> arındırılmışlar fakat dediğimiz gibi modern proletaryada farkı bunlar asalak bir sınıf. Ekonomik anlamda asalak bir sınıf. Şimdi şöyle asalak oluyor. Bunların bütün yaşehleri bunlar çalışmıyorlar. Sadece doğuruyorlar. Hiçbir iş yapmıyorlar tamam. ve bunlar devlet bunların yiyeceklerini karşılamak zorunda, yiyeceklerini karşı bakımlarını karşılamak bunlar şey devlet yapmak böyle bir asalatsın. <gülüyor> Şimdi Tabii sizin sorunuzun anlamlı olduğu taraf evet. Ya bu Roma manyak mı? Şimdi orada da birik bir şey yapmayan proletarya diye bir kesim var. E bir de Roma diye bir şey var. E bunların... Bunları niye besliyor Roma? Niye bunlara şey yapıyor? Sorunun yanıtını aramak lazım. Bunda. Vergi de ver. Hı? Vergi de yok orada. Vergi, vergi de var. Tam tersine vergiden bunları aktarmak zorundasın. Tabii. Şimdi bu, bunun yanıtını biz nerede buluyoruz? Bunun yanıtını şurada buluyoruz. Yaklaşık milattan önce yüzde 150 yıllarda yapılmış olan bir nüfus sayımında buluyoruz. Roma şehrinde. 10.000 tane patrici ve ekvastrus dedikleri tüccar aile var. Yani soylu ve zengin aile. 10.000 tane. Buna karşılık 900'lük pilet var. Şimdi 900'lük pileti istersen besleme. Özgür Roma yurttaşı olarak. istersen bunlar aynı. zaten ayakları duruyorlar. Ayakları durdukları için de işte o meşhur hani futbol kitlelerin afyonudur hikayesinde olduğu gibi sporun belki de ilk afyon tırmak içerisinde kullanılması Roma'dır. Büyük statlar yapılıyor, at yarışları, şundan dört tane büyük takım var, kırmızılar, yeşiller, maviler, sarılar. Bu takımlar arasında at yarışları yapılıyor, gladiyatör dövüşleri yapılıyor. Çok büyük bir sirk oluşturuyor, ünlü maksim sirki, bütün sirklerin de, Bütün hikaye grepler buraya gitsin ve eğlensinler. Bunlar siyasete müdahil olmasınlar, şey yapmasınlar. Bir de çünkü siyasete müdahil oldukları zaman senato da onu bunu da değiştirebiliyorlar. Kendilerinin de şeyleri var. Mesela bunları tamamen siyaset dışı tutabilmekte. Peki güzel 10 bin tane şeyden bahsettik. Ee, büyük patrici, tüccar ve büyük toprak sahibi aileden. 900 bin yakın plak'tan bahsettik. Ee, aynı dönemde en geniş topraklarında Roma'nın kaç, ne kadar köle vardır dersiniz? En geniş topraklar. Yani bütün Roma İmparatorluğu'nda ne kadar köle vardır? 900. <gülüyor> 900 bin verdim diyorsun. Allah 900'ü bine 900 bin besleyemez. 20 milyon. 20 milyon 20 <gülüyor> milyon. Şimdi Roma'nın tahmini nüfusu 70 milyon o dönemde büyük, en büyük halinde. Roma. Bu ilk verdiğim rakamlar sadece Roma şehrindeki. Onu dikkatinizi çekelim. Ekuastros'ta ve tüccarların sayısı biraz daha büyüktür. Bileplerin sayısı da biraz daha fazladır. Ama bütün Roma içerisinde ikinci verdiğim köler hakkımız Roma şehrinde değil. Bütün imparatorluğa 20 milyon, imparatorluğun nüfusu yaklaşık 70 milyon. Bu 70 milyonun, işte 20 milyon köleyi çıkartın, yaklaşık 1 2 milyon civarında da plebi çıkartın. Geri kalan insanlar büyük çoğunlukla kendi geçimlik toprağı olan, ailesini geçindirebilen ya da şehirlerde belli zanaatlerle uğraşan zeytin yapımı, ekmekçilik, işte şey, şey demircilik, vesaire gibi, marangozluk gibi, bazı zanaatleri bilen insanlar. Bunlar şey ama esas hikayenin döndüğü alan burası. Köle dedik 20 milyon köle, biliyorsunuz Romada çok köle ayaklanması oluyor, en ünlü Sparta, hiç başarılı olmuyor. Bunun da temel nedeni şundan kaynaklanıyor. Köleler Romada son derece Birbirinden ayrı ve yaygın bir şekilde kullanılıyorlar. Bir araya gelip örgütler. Cep telefonu yok, internet yok. Hadi Taksim'de buluşuyoruz eyleme diye bir durum da yok. Ayaklanabilenler kimler? İşte mesela en büyük ayaklanma, köle ayaklanma Spartaküs 70 bin kişi katılıyor. Kölelerce. 20 milyon içinde 70 bin. Denizde damla gibi bir şey. Ya o 70 bin kişinin de bu kadar ortaklaşmasının nedeni Spartaküs biliyorsunuz hepiniz. şey Bir gradyatör gladyatör okulunda birlikte oldukları için örgütlenebiliyorlar çevredeki gladyatör vesairelerle birlikte ayaklanma okul üzerinden başladığı için bu kadar kalabalık kitleye ulaşabiliyor yoksa madende çalışıyor yüz köle bilmem nerenin tarım şeyinde çalışıyor on köle bilmem nerede çalışıyor yirmi köle bunların bir araya gelip örgütlenmeleri hele ki yaşam koşullarını biraz daha konuşacağız mümkün değil dolayısıyla genel bir toplumsal yapısı imparatorluğu böyle tanımlayabiliriz bu gördüğünüz Roma, Ratifundi yıllarından birinden kalan e, şey, Büyük fundus çiftliklerden birinden şey kalan bir gündelik hayata anlatan bir fresk o dönemlerden. İşte köleler tarlada çalışıyorlar, aynı zamanda el işlerinde çalışıyorlar. Kölelerin başında e, paralı askerlerle oluşturulmuş olan bir şey var. Şimdi, hikayenin o efsane bölümünü bıraktığımızda, işte Hormuz ve Revolus'u Yeni krallık dönemi diye bir dönem var. 7 tane kralın arka arkaya geçtiği bir dönem. Milattan önce 500'lerde yaklaşık patriciler tıpkı antik Yunan dünyasında kent devletlerinde olduğu gibi kralları işten atıyorlar. Hadi diyorlar, size ihtiyacımız yok. Biz kendi kendimizi yöneteceğiz diyorlar. Patriciler ve Milattan Önce 509'da ünlü Respublika yani Roma Cumhuriyeti kuruluyor. Yaklaşık İrneyliyor. Şimdi şey 27'ye kadar yaklaşık 400 500 yıla yakın sürecek olan bir rejimden bahsediyoruz. Niye Cumhuriyet diyoruz romana? Hatta. yönetiyor sonuçta. Tabii şey oluşacak. Hatta hemen şunu da göstereyim. İki konsül o seçiliyor onun şey içerisinde senato var. Patrijili esas yönetimi sağlayan kesim yani soyluların temsilcilerinin bulunduğu yer. Bir de millet meclisi var. Temsilî milletlerin organı olduğu bir yer. Niye cumhuriyet diyoruz? Mesela Osmanlı'dan farkı ne veya Rusya'nın Çarlık Rusyası'ndan farkı ne? Milletler de katılıyor. Yani <gülüyor> halkın katılımı. Seçilmez. Hanedana dayalı değil. Bir hanedan şey yapmıyor. Roma oğulları diye bir şey yok. Osmanlı oğulları, Romanov'lar, Hafs'lıklar gibi bir hanedanın babadan oğula geç şeyleri belirli. Bu zaman zaman darbe dönemlerinde uzuyor, kısıyor vesaire ama sonuçta görev süreleri belirli. Mesela konsüller birer yıl veya ikişer yıl için seçiliyorlar. Senato tarafından seçilen babadan oğla zaman zaman geçiyor ama bu bir şeyden dolayı mesleki olarak çocuğunu öyle yetiştirdiği için yoksa halinden olarak geçmiyor. Bir rejim olduğu için buraya respublik yani cumhuriyet terimini kullanıyoruz. İşte dediğim gibi Buradaki temel meselelerden bir tanesi şimdi işte pleblerin durumu, plebler burada yani Roma'nın o asalak proletaryası iki de bir ayaklanıyor, iki de bir ayaklanıyor. Bunlar mesela Antik Yunan'dan çok önce Roma hukuku yazılı yasalar üzerinden dönmeye başlıyor zaten. Bu gördüğünüz ünlü 12 levha kanunları. 12 levha kanunları patricilerle plebler arasındaki şeyi e, ilişkiyi kurmaya çalışıyor bu günümüz Avrupa hukukunun temelini oluşturan Roma hukukunun başlangıcı da yazılı Roma hukukunun başlangıcı da 12 defa kanunlarıyla başlar ve Roma hukukunun diğer bütün diğer hukuklardan farkı şudur, kodifiye edilen bir hukuktur, yani neden hala da Avrupa'da bütün hukuk fakültelerinde okudur kodifiye kastettiğim şey e, sınıflandırılmıştır yani e, ticaret kanunu ayrıdır medeni kanun ayrıdır çeşitli kanun şeyleri birbirleri arasında sınıflandırılmış ve mümkün mertebe seküler, layık dünyevi ilişkiler üzerinden tarif edilmiş olan bir gruptur. Neden bundan sonraki bütün e, imparatorluklar Roma'yı takip etmişlerdir sorusuna bir yanıt arayacağız. Çok ünlü bir dayım vardır. Pax Romana. Pax Romana ne demek? Roma barışı. Roma barışı aslında daha sonra Hristiyanlık'ta ortaya çıkacak olan Pax Universalis, evrensel barışında bir habercisi. Uluslararası ilişkilerde çok kullanılan bir deyimdir Pax Romana deyimi. Burada anlatılmak istenen şey barış. Bu öyle bir barıştır ki bu adil bir barış değildir. Hakkaniyetli bir barış değildir. Bu barışın anlamı şudur. Sana karşı savaşacak bir güç yoksa kaçınılmaz olarak zaten barış vardır. O barışta kim dayatıyorsa onun barışı. Yani Roma Barıştı. Bu 19. yüzyıldaki ünlü Pax Britannica, yani Britanya Barışı. Şu anda bütün dünyada hala tartışılmakta olan bir Pax Amerikana, yaratılabilir mi, yaratılamaz mı bir Amerika Barışı. Bunun anlamı bu. Bu nereden çıkıyor, bu deyimin çıktığı yer? O dönemde Roma ile birlikte iki büyük güç var. Kartaca ve Roma. Kartaca Kuzey Afrika'da feryatlerden kalma çok büyük bir ticaret devleti aynı zamanda bir tarafta da Roma büyüyor. Roma'nın kendisini bu büyüklüğünü devam ettirebilmesinin koşulunun Kartacayı yok etmekten geçtiğini düşüyor Roma senatörleri, Roma patriçileri. Ve Kartacayı siz hepiniz seyda hatırlayacaksınız. Ünlü e, Hannibal. Fillerle evet. birlikte ordusuyla Alp'lere giden Hannibal. Pön savaşları denilen savaşlar yapılıyor. Milattan önce 219'lara geldiğimizde bakın artık antik Yunan yok ortada. Savaşlar vesaire bitti. Şimdi bir güç yükseliyor artık. Ve bu güç hem Helen kültürünü alacak, namıtacak içinden hem de kendisinden başka mirasçı olabilecek olan güçteki diğer bir gücü yok edecek. Yani Kartaca'yı. İşte ön savaşları sonrasında Hanibal'ın yeni birlikte karşımıza Pax Romana dediğimiz şey çıkıyor. Yani Roma barışı. Bundan sonraki bütün imparatorluklar evrensel bir barışın ancak kendi hakimiyetleri altındaki topraklarda sürebileceğini söyleyerek de bu İmparatorluğu takip edecekler. Ve 27'den itibaren ikinci dönemine giriliyor. Dedim ya kısa geçiyorum. Yani burada bir mantık anlatmaya çalışıyorum. Roma imparatorluğu. Bunu ee, benden bir üst kuşak diyeyim sevgili annem, sevgili <gülüyor> abi, abi, Erol abi adına. Hepinizin hatırlayacağı bir film vardır. Bilmiyorum adı. Her Yol Roma'ya çıkar. Bu filmin bir adıdır ama bu Her Yol Roma'ya çıkar hikayesi ...böyle şeyden uydurulmuş bir laf değildir. Her yol çıkan bir realitedir. Roma İmparatorluğu'nun gerçek realitesidir. Neden her yol Roma çıkar? İşte Roma'nın ayakta kalmasını imparatorluğun, ay ...bu gördüğünüz kırmızıyla gördüğünüz şeyler... ...Roma ticaret yolları. Bütün Roma İmparatorluğu... ...birbirleriyle... ...Merkez Roma şehri olmak üzere... ...birbirleriyle tamamen bağlanmıştır. Gördüğünüz gibi Kuzey Afrika'dan tutan bir yol zincirinde... Bütün Anadolu'yu Kayseri'de içine alıp merkezden aşağıya inen bir Roma yol zinciriyle karşı karşıyayız. Bu müthiş bir ticaret ağdır. Yani bizim tarihçilerimiz ne yazık ki tarih derslerinde hep meraklı bir şekilde savaşları anlatıp dururlar. Oysa bütün imparatorlukların tarihinde savaşlar tarihidir. Asıl olan ticaret ve o barışı sürdürebilme biçimindir. Ticaret olmadan imparatorluk olmaz. Mesela Osmanlı imparatorluğu diye hepimizin bildiği tarihte ne anlatılır bize? Kuruluş süreci, gelişme süreci, duraklama süreci, gerileme süreci. E bunun anlatımı nedir? Lise tarih kitaplarına bakarsak başlangıçta çok akıllı, yakışıklı padişahlar vardı Fatih Sultan Kanuni. Sonra deliler gelmeye başladı yetenekseler. Sonra imparatorluk çöktü. Böyle bir şey yok. 1400'lerin sonuna kadar Fatih Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman bütün Doğu Batı ticaret yolunu elinde tutuyorsunuz. 1400'lerin sonundan itibaren Portekizliler ve İspanyollar Afrika'nın ümit burnunu dolaşıyorlar ve Hindistan'a ulaşan deniz yolu buluyorlar. O tarihden itibaren artık karayolunun alternatif bir yolu var ve Osmanlı İmparatorluğu'nun elindeki Doğu Batı ticaret yolu anlamsızlaşıyor. Ekonomik olarak göçmeye başlıyor. Ekonomik olarak göçmek demek yavaş yavaş o imparatorluğu sonunun gelmesi demek. İşte Roma'yı da zaten ayakta tutan bu ticaret yolları yoksa Pöl Savaşları değil. Roma'nın yaptığı zaman ki niteki şurada bir anda o ticareti şeylerini görüyorsunuz. Bütün bir, sadece kendi iç ticareti değil, bütün bir ticari yolları da kendisinin dışındaki ticari yollarda da bağlantılandırıyor. Gördüğünüz gibi. Roma yolları dedik, öyle şey diye bakmıyor. Buna hakikaten döneme göre, bugüne kadar kalmış yollar. Bugün bir çoğunuz Roma yollarında yürüyorsunuz, Anadolu'da dahil zaten. Roma yolları dediğimiz şey bu Arnavut taşları, Arnavut taşları dediğim taşlardan yapılan altına özel çöpmesin diye özel mühendislik harikalarıdır bunlar. Günümüze kadar kaldıkları için. Şu mesela birkaç örnek göstereyim hemen size. Burası ünlü Pompei. İtalya'daki Pompei'deki Roma yolunu görüyorsunuz şu anda. Burası İngiltere. Hadrian duvarına giden bir Hadrian şey. duvarında ne olduğunu biliyor musunuz? Roma, ulaştığı en son, en büyük halinde İngiltere'nin şu yarım şeyine kadar geliyor. Şurada bir kıstak var, görüyor musunuz? Yani kırmızı yolların bittiği yer, İngiltere Adası. Hadrian. Hadrian Duvarı dedikleri. Çünkü oradan ileri gidemiyorlar. Oradan ileri, bugünkü İskoç ve İrlandalıların ataları var. kentler dedikleri bir acayip basit kabileler var. <gülüyor> Yetişler, meclisler, Gümsele Roma'ya saldırıyorlar. Bunlar bakıyorlar, baş edemeyecekler bunlarla. Oraya gitmenin de çok bir anlamı yok. Duvar örüyorlar devasa Hadrian Duvarı diye. İmparator, Hadrian'dan. Orası duvar, orası sınır artık. O duvarı ne kentler geçerliyor? Bunlar da oraya şeyler dikiyorlar galiba onları. Bir anlamda sınırı oluyor. Pompey. İşte bu İngiltere'de Hadrian duvarına doğru giden yollar. Bu yolların hepsinin özelliği genişliği bir at arabasının geçeceği genişlikte olması. Ve burası Martin. Robo yolu dediğiniz zaman Martin'deki yolu. Yani bunu e, Türkiye'nin birçok yerinde bu Roma yollarını bulabilirsiniz. Burası Kayseri Şehri, Kayseri'deki Roma Şehri. Yes. Evet. Ha, senin şehri. Evet. Var mı diyeceksin? Yok, Romalı. ne <gülüyor> <gülüyor> Bakın bugün kullandığımız hikayeler. Bunlara mil taşı diyorlar. Ee, Roma yollarına dikiliyor. Mil taşı ne demek? Bir tekerleğin çemberi 148. Bir tekerlek bin defa döndüğü zaman 1480 metre gidiyor. Bir mil 1480 metre. Yani bugün İngiltere'de ve bizim kilometre dediğimiz şey mil karşılığı bu. Bir at arabasının standart 148'lik bölüşünden bin tanesi 1480 kara mili. Dolayısıyla bir şehirden bir ne kadar yol kaldığını bütün bu mil taşlarıyla o ticaret yollarının üzerinde döşüyorlar. Herkes nereye ne kadar zamanda gidebileceğini de hesaplıyor aynı zamanda. Müthiş dinli imamlık ve bu. Dönem itibariyle baktığınız zaman o yollardan bir ticaret şeyleri geçiyor. K kervanlar, bütün ticaret malları geçiyor. İki devasa bir imparatorluksunuz. O imparatorluğun gerektirdiği askeri güçler sınırlara gideceği o yollardan <gülüyor> geçiyor. Vergi vesaire gibi şeyler, köleler ayaklandığı zaman bu yoldan gidip bastırıyorsunuz. Bütün bu yolların yani o imparatorluğun yönetilmesi için son derece büyük bir önemi var. Şimdi konudan konuya gidiyoruz. Ticarete konuştuk. Her yol Roma'ya çıkarı söyledik. Ee, Roma'nın e, özellikle kamu üzerindeki Respublika vesaire gibi kamu devletler üzerindeki toplumsal yapısını konuştuk. Avrupa bir e, hukukun nasıl Avrupanın hukukunun zemin oluşturduğunu konuştuk. Bir başka konuya geliyoruz. Hristiyanlık Roma aynı zamanda Avrupa'ya Hristiyan kültürünü de bırakan ülke. Şimdi Roma da aslında Roma tıpkı içerisinde bir imparatorluk olarak bütün diğer imparatorluklar gibi son derece hoşgörülü dini şeye yaklaşımlar açısından. Farklı dinlerden bir sürü insan içinde barındırıyor. Herkesin kendi kültü var. İşte o dönemlerde özellikle yükselen bazı başka kültler var. Mitra kültü vesaire gibi farklı dinler de var. Bütün bunların içerisinde Roma gayet hoş görüyor, yani kendi derdi değil esas mesele vergisini versin, başka bir sorunumuz yok. Ee, bu sırada Yahudilik, özellikle Roma'nın e, bugünkü Doğu Avrupa, şey Doğu Akdeniz bölgesinde tek tanrılı bir din olarak Muhasebiliğinde çıkmış durumda. Musevilik ortaya çıkışı yaklaşık milyonlar önce 1250 işte 10 emir: çalmayacaksın, öldürmeyeceksin, zina yapmayacaksın vesaire. Ve bu sırada Museviler ee, dört ayrı tarikata bölünmüşler zaman içerisinde dört ayrı mezhebe bölünmüş durumdalar ve Roma'nın hakimiyeti altında yaşıyorlar. Şimdi Hristiyanlık ilk ortaya çıktığında İsa aslında doğrudan doğruya İsrail oğullarına gelen Museviliğin bir kolu, Evrensel bir dindeydi. Dolayısıyla bir, bir e, Muhsen'in inanışında bir Mesih beklentisi var. İsa Mesih olduğunu söyleyerek zaten müjdeyi vermeye geliyor. İncil müjde anlamına gelen bir şey. Bir eski ahit var hepimizin bildiği gibi. Bir de yeni ahit. Yeni ahit İsa'nın söyledikleri şeyler aslında. İsa başlangıçta geldiğinde Roma'yı çok da ilgilendirmiyor. İsa'nın söyledikleri defa öyle bir şey yapmıyor. Giderek yaygınlaşan İsa'nın düşüncelerinin giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Fakat burada tehlikeli bir yan var İsa'nın düşüncelerinde. Bir kere İsa müjdeyi kime vermeye geldi? Yoksullara veriyor. Ve yoksullara müjdeyi verirken şunu söylüyor. Ey şunu bilin ki inananlar, bu dünyada yoksulluk çekenler, bu dünyada eza çekenler, öteki dünyada Tanrı'nın bütün nimetleri sizin önünüzde olacaktır. Ey şunu bilin ki bu dünyadaki zenginler, bu dünyada sefa sürenler, şunu bilin ki sizin cennete girmeniz devenin iğne dediğinden geçmesinden daha zormuş. Şimdi bir, buradan başlıyor bir yoksulluk güzellemesi var. Bir yoksullara getirilen bir müjde var. Tanrı'nın nimetlerini ve Tanrı'nın inayetinin yoksullar üzerinde olacağını söyleyen bir İsa ile karşı karşıyayız. Ve İsa'ya karşı en büyük tepkilerden geliyor. Roma'dan gelmiyor aslında. gene Yahudilerden geliyor. Yahudiler, o dönemdeki o dört büyük tarikata bölünmüş olan Yahudiler sürekli olarak Roma valisine İsa şikayet etmeye başlıyorlar. Onun özellikle düşüncelerinin Roma'ya vergi vermeyi engelleyecek bir düşünce olduğunu söylemeye başlıyorlar. Sonuçta Roma valisi belli bir aşamada artık dayanamıyor. İşte hepimizin bildiği İsa çarmıha gerdiriliyor. Ee, sonra o gibi vesaire. Birlikte. Ve İsa biliyor. Ondan sonra havariler dönemi başlıyor. Şimdi hikayenin buraya kadarında bildiğimiz genel geçen anlatılan şeyler. Bundan sonra bazı değişiklikler olmaya başlıyor. Şimdi Hristiyanlık önce, özellikle dediğim gibi yoksul Yahudiler içerisinde hızla yayılmaya başlıyor. Eklesya yani antik Yunanlar hatırlayacağı toplanma yerleri yer altında yapılıyor ve yer altında çeşitli tapınma süreçleri gerçekleşiyor. Ne zamana kadar? Aziz Paulus'a kadar. Aa, bu arada biz Milak diyoruz ya, insanın doğum tarihi. Mesela orada da bir yanlışlık vardır. Bugün hepimiz biliyoruz. İnsan Milaklar önce dörtte doğdu. Yani orada da bir dört yıllık sapma var arada. Baranya bu da fiş var mı? Şey, pili bitmiyor bu. Hayır <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> derste de pili mi? Söyleyemedim ya Allah aşkına. <gülüyor> Abi yürü mü? Tamam. Şimdi. Hristiyanlığı. Yahudilikten ayrılıp evrensel bir din haline gelmesi ve Roma'nın kabul edildiği nasıl oldu da Roma'nın resmi ideolojisi haline geldi. Bunu sağlayan isim bu arkamızda gördüğümüz Tarsuslu arkadaş. Ee, Aziz Paulus. Ne yapıyor Aziz Paulus? Aziz Paulus'un yaptığı bu tabi çok dedim ya bunu felsefi olarak incelediğinizde veya ileride teolojik olarak incelediğimizde çok acayip hikayeler var. Ben sadece buradaki düşünsel şeyi anlatıyorum. Bildiğiniz gibi 20'den fazla İncil vardır. Fakat kilisenin resmi olarak kabul ettiği dört tane İncil var. İşte bu 4 İncilde Aziz Paulus'un neler yaptıklarını görebiliyoruz. Özellikle iki bölümü vardır. Yeni Adil'in Aziz Paulus'la ilgili olan Romalılara mektuplar ve Efesilere mektuplar. Şimdi Romalılara mektuplar ve mektuplarda iki tane önemli şeyin ön plana çıktığını görüyoruz Aziz Paulus'tan. Birincisi şunu söylüyor. Şimdi bakın burada aynı zamanda stuayda düşündüğünüz zaman öğretinin nasıl birbirleriyle bağlandığını ve geçişkenlik yaptığını göreceğiz. Önce şeyi söylüyor diyor ki hepimiz diyor ay kaderimiz daha doğduğumuz andan itibaren yazılmış durumdadır. Şeyi de zaten anlatıyor iç özgürlüğü dış özgürlüğü de yani köle olabilirsin ama önemli değil. Sen Tanrı'ya ibadet eder gibi çalışmaya devam et bu seni huzurlu kılacaktır özgür kılacaktır vesaire. En önemli sözü hepinizin bildiğini varsaydım. Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya, Sezar'ın hakkı Sezar'a. Ne demek bu? Bu şu demek. Sakın bu din şeye inandığınız için kendi dünyevi iktidarınıza vergi vermekten imtina etmeyin. Hmm. Roma'ya verginizi değil. Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin, Sezar'ın hakkını da Sezar'a vermekten imtina etmeyin. Bir kere vergi meselesini çözüyor. Yani Hristiyanların var olan düzen dolayısıyla dünyevi bir iktidar olan Sezarların iktidarına vergi vermemeyi reddetmesini şey yapıyor. Sonra dönüyor en çok korkulan şeyi hallediyor. Romalılar, bu Romalılara mektuplarda bunu aldatıyor. Efesilerle mektuplarda diyor ki ey köleler diyor hiçbir hükümet yoktur ki Tanrı'dan gelmiş olmasın. Efendilerinize hizmet edin tıpkı Tanrı'ya ibadet ediyormuşçasına. Efendilerinize karşı çıktığınız anda bu Tanrı'nın emrine karşı çıktığınız anlamını taşır. İncil'de Efesler'e Mekre'de açın okuyun. Bu Roma için nasıl bir şey biliyor musunuz? 20 milyon köle. Bunlar ayaklanıyor falan. Aa bak Tanrı'ya izledi bu güzel. Bu oluyor bu dil yavaş yavaş. Son bir sorun kaldı. O son sorun da şu. E bu Hristiyanlık sadece Yahudilere gelmişti. Şimdi bunu evrensel açmak lazım. Bunu yapan da Aziz Bağdus. Ne diyor? Ey diyor İsrail oğulları diyor. Tanrı müjdeyi size gönderdi. Madem siz kabul etmediniz, madem siz İsa'yı çağırmaya kadar götürdünüz, o zaman biz de bu dili Tanrı'nın kayıp koyunlarını açıyoruz. Diğer kabilelere, diğer kavimlere açıyoruz. Fakat bunun diğer kavimlerde yaygınlaşması çok zor. Ya bu dili. var. Bir kere sünnet diye bir şey var. Kestireceksin. Yetmiyor. Yiyecek içecek yasakları var. Domuz yasağı var. ya ne yasağı var. İçki yasağı var. Tüm bunlar olmaz. Kuzeye gidiyorsun. Tam güneyde içki içmek zararlı da kuzeye gittiğin zaman yayıldığın zaman orada içki içmem lazım. Şarap kültürü var. Domuz en fazla bir şey yok. Ve bütün bu yasaklar kalkıyor. Şarap normal ayin şeyine dönüşüyor hatta. İsa'nın kanı. Dönüyor ya saat kalkıyor. Sünnet tamamen şey yapılıyor ve bir anda evrensel bir din haline geliyor. Kiminle? Aziz Bağustadır. Bu dönemde seyretmeniniz varsa şeyi öneririm seyretmenizi, Agora filmini. Hı. Ünlü filozof Haypetya'nın yaşamını anlatan çok keyifli bir filmdir. İskenderiye'de milattan sonra 300'leri falan anlatan bir filmdir. Ee, orada Yahudiliğin Hristiyanlığı ve paganizmi bir şehrin içerisinde nasıl bir araya gelmek ve kültürel çatışmaları bu kadar güzel anlatan e, bir film yoktur. Ve Hristiyanlığın tırnak içerisinde nasıl devrimci başlayıp bütün ideolojilerde olduğu gibi nasıl bir devlet dini haline geldikten sonra nasıl tam tersine o özgürlükçülükten tam tersi bir baskıcılar yöneldiğinde en güzel anlatan şey. Çünkü ne oluyor burada? Bir yoksullara verdiğiniz bir müjdeden sonra dönüyorsunuz. Üçyüzlü tarihlere geldiğimizde artık Hristiyanlık bütün Roma'da son derece yaygın bir din haline gelmeye başlıyor. Özellikle Aziz Pavlus'un yaptığı şeylerden sonra gördüğünüz gibi şu şeyle birlikte ha bu dönem çok çatışmalı geçiyor. Kilisenin kendi içerisinde de bir sürü çatışma çıkıyor. Kilisenin kendi içerisinde ee, işte Krişlerin uzmanlık alanı, mutlaka ay Suriye e, Hristiyanları ayrılıyorlar. Şeyler ayrılacak, Mısır'da Kıptiler, Kıptı'yı klisesi ayrılacak. Bunlar ama hepsi İsa'nın söylediklerini yorumları üzerinden. Hayırlısı. Ama kilise resmi yorumu benimsediği Katolik kilisesi. Şimdi bunun önemi ne? Bunun önemi şu, biz Hristiyanlık ve ile ilgili değiliz, bu da Roma ile ilgili. Roma'da Hristiyanlık yayılıyor ve sonuçta Roma'nın bir aşamasına gelindiğinde milattan sonra 370'lerde Roma İmparatoru kendisi de Hristiyan oluyor ve resmi dini olarak Hristiyanlığı ilan ediyor. Ondan sonra Mitra kültüne ait veya diğer bütün tanrılara ait olan kültler yıkılmaya başlanıyor. Kilise yegane şey haline geliyor. Devlet dini haline geliyor. Kilise devlet dini haline geldikten sonra bir tarafta Roma İmparatoru var. Hemen yanında ne kuruluyor? Papalık. Yani Kilise şimdi bir hiyerarşiye kavuşuyor. Roma'da İmparator okuyduruyor. Hemen yan tarafında bugün Vatikan'da bir başka yerde papa, baba. Yani kilisenin en büyüğü. Roma'yı İmparator kimin eliyle yönetiliyor? Eyalet valileri eliyle yönetiliyor. Eyaletler var Roma'da. O eyaletlerde eyalet valisinin yanına kim gidiyor? Kilisenin piskoposu gidiyor. Eyaletlerde ne var? Şehirler var. Şehirlerde kim var? Şehirlerde eyalet valisine bağlı şehir valileri var. Onun yanına psikoposa bağlı büyük rahipler en küçük köye kadar devlet nasıl örgütlendiyse Roma kilisede böyle örgütleniyor. Yerarşik bir biçimde. Papa'dan başlayıp köy e, rahibine kadar giden bir yerarşik örgütlenme. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı çok basit. Milattan sonra 400'lerin 470'lerde Batı Roma İmparatorluğu yıkılacak. Biraz daha konuşacağız. Batı Roma İmparatorluğu yıkıldığında bir daha Avrupa'da merkezi bir iktidar kurulamayacak. Uzun bir süre. 1400'lere kadar. Ortaçağ dediğimiz feodal toplum. Bu feodal dönemde en büyük güç haline kim gelecek? Kilise. Nasıl gelecek? Çünkü örgütlenmiş. Roma çöktüğünde çökmeyen tek güç. Roma çöktüğünde çökmeyen tek güç, tek siyasal aktör olacak. Bütün bir bin yıllık çağ 500'den 1500'e kadar. Avrupa'nın bütününü belirleyen temel siyasal aktör konumuna gelecek. Hem düşünce dünyasından hem hayatta. Dolayısıyla kilisenin Roma'da bu şekilde örgütlenmesi Avrupa'nın sonraki o bin yıllık tarihini de ve günümüze kadar gelen kültüründe de belirleyen önemli bir süreç. Geldik imparatorluk krizde. Yıkacağız zaten Roma'yı. Sonuna geliyoruz. Şey yıkılıyor. Niye yıkılıyor? yıkmamız lazım artık Lütfen. çünkü bunun temeli şundan kaynaklı oldu böyle başarısız padişahlar falan filan değil ee, başarısız sezarlar hiç değil Roma'nın yıkılmasının temel nedeni arkadaşlar İtalyan tarihçi Vico'nun 16. yüzyılda söylediği gibi Klobakla'nın burnu yüzünden yıkılıyor <gülüyor> çok netdir çünkü Vico diyor daha sonra bugün <gülüyor> bütün tarihçilerine tartıştığı çok önemli bir şeydir. eğer Klobakla'nın burnu daha çirkin olsaydı Roma yıkılmazdı Niye? Çünkü Kriyopatra çok güzel bir kadın. Çok güzel bir burnu var. Sezar, Jürus Sezar aşık oluyor Kriyopatra'ya. Ah o ne burnu diye Mısır'a gidiyor. E, Mısır kadim bir medeniyet. Öyle kolay kolay şey var. Askerlerin büyük bir çoğunluğu Mısır'a gidiyor. E, bu arada kuzey bölgelerinde gördüğünüz gibi asker sayısı azalıyor. Kuzeyden gelen barbar kabileler, franklar, vandallar vesaireler Roma'ya dalıyorlar ve Roma çözülüyor. Kleopatra'nın burnu bir imparatorluğu bitiriyor. Böyle midir? <gülüyor> Tabii ki hayır. Ama bu çok keyifli bir tartışmadır. <gülüyor> Edward Tarıkkan ünlü tarihçi mesela tarih nedir kitabında tartışır. Plahanov tartışır bunu Marksistlerin tarih anlayışında. Kleopatra'nın burnu hikayesi. Tarihte bireyin ve şeyin rolü nedir? Tesadüflerin rolü nedir? Tarihte gerçekten bireylerin ve tesadüflerin bir rolü var mıdır? Kleopatya'nın burnunda olduğu gibi. Yoksa her şey bir nesnellik içinde mi devam eder? Marx aslında bunun yanıtını çok güzel veriyor. tarih diyor, tabii ki diyor bireylerin ve tesadüflerin bir rolü vardır. Ama bu size çizilen nesnel çerçeve içerisinde olduğu kadardır. Yani burada bir nesnellik var ve Kleopatya'nın burada o nesnelliğin içerisinde rol oynuyor. Nedir o nesnellik? Esas o nesnelliğe bakmamız lazım. Roma şu ya da bu şekilde yıkılacaktı. Neden kılacak mı sorusunun yanıtı da şu. Hemen anlatmaya çalışayım. Devasa bir imparatorluktan söz ediyoruz. Şimdi tarihçilerin anlattığı ama hani kimsenin dinlemekten zevk almadığı hikayeler var. İmparatorluklar, savaşlar, şunlar, bunlar beraber. İmparatorluk basit bir iktisat meselesidir. Nedir imparatorluk? Bir ordu olacak, büyük bir ordu. Ordu nedir? Finans kaynağı olması lazım. Çünkü para ordu var arka tarafta. Bu orduyu besleyecek. Bu ordu üretim içinde değil. İmparatorluğun boyutları büyüdükçe neye ihtiyacı var? Bürokrasiye. Valilere, yöneticilere, şunlara, bunlara, bir sürü insana. Vergi toplayıcılar, cartlar, koru. Bütün bunlar Roma'nın etrafında bir sivil ve asker bürokrasi yaratıcı. Bütün bu sivil ve asker bürokrasiyi besleyebilmen gerekiyor senin. Bunu kim besliyor Roma'da? Tarımsal alandaki bütün imparatorluklar, sanayi devrimine kadar tarım imparatorlukları tarımsal alandaki üretimle besleniyor bu insanlar. Artık ürün şehirlere akıyor. O artı ürünle insanları besliyorsunuz. Aynı zamanda asker, sevin, bürokrasiyi de o artı ürünle besliyorsunuz. Fakat şöyle bir sorun var. Sınırlarınız çok ordu büyüyor. Ordu büyüdükçe bürokrasi büyüyor. Ordu da bürokrasi büyüdükçe sizin ne yapmanız lazım? Üretimi sürekli arttırmanız lazım. Üretimi nasıl arttırabilirsiniz? İki tane şıkkınız var. A. Aynı toprakta daha fazla verim almanız lazım. Eskiden 10 birim alıyorsan 20 birim alman lazım. Bunu yapamıyorsan ki yapamıyor Roma vesaire o zaman ne yapman lazım? Daha verimli toprakları ele geçirmen lazım. Ama bu bir kısır dönüyor. Yani savaşıyorsun, büyüyorsun, kısa bir süre o verimli topraklarda bir şey seni e, idare ediyor e ama bir süre sonra büyüdükten sonra gelemezler. Dolayısıyla bütün imparatorluklar sürekli olarak genişlemek zorunda. Yani ...bunlar deli oldukları için falan... ...sürekli bir yerlere gitmiyorlar... bir yananın kapılarına falan... ...veya Ruslar ikide bir güney... ...sıcak denize inelim yüzelim diye gelmiyor... ...Cernoz'a gidiyorlar... ...siyah toprağa inmeye çalışıyorlar... ...Osmanlar Balkanlardaki tarım topraklarına ulaşmaya çalışıyor... ...herkes üretimi arttırmaya çalışıyor... ...bütün imparlarıyla... ...ama bunun bir sınırı var işte... ...o sınıra geldiğim, o sürekli dönmeler... ...şimdi burada çok önemli bir soruyla da karşı karşıyayız... ...Roma özellikle... ...Roma bütün bu üretimi kiminle yapıyor köleyle yapıyor evet, e köle üretimi dünyanın en verimsiz üretimi neden en verimsiz üretimi bir bir kere köleler ne kadar çalışırsa çalışsın zaten adama verdiğin şey aynı akşam yemeğini vereceksin bir de yatacak yer vereceksin bir de üstüne kırbaç vuruyorsun adama şimdi bu köle 10 birinde üretirse 20 birinde üretirse 30 birinde üretirse çorbasını alacak yatağına yatacak köle üretimi arttırmak için çalıştık mı Tam tersine kölenin bütün amacı mümkün merdeme az çalışıp yaşamını uzatmak dolayısıyla bir kere bir köle emeği bu anlamda son derece verimsiz bir emek iki köle emeğini imparatorluğun siyasal birimi içerisinde üretemiyorsunuz bu ne demek şu demek köleler mesela e, aile kurması yasak köleler. niye Çünkü köle kadınla köle adam evlendi çocuk yaptı e o çocuğa ne kadar yıl bakacaksın en az çalışabilmesi için 12-13 yıl bakman lazım. 12-13 yaşından önce tarlaya sürecek halin yok. 12-13 yıl bakıyorsun o çocuğa ama ortalama bir kölenin yaşama süresi de 4 yılla 5 yıl arası. Bu da en iyili. Aşırı çalışma vesaireden doğru. Şimdi iktisadi olarak baktığı zaman köle sahiblerine söyle bakıyor. Ben bunu içeride üretsem diyor. 12 yıl buna bakacağım diyor. Bakın bu aynı mantık şeyde vardı. Bu ilk ee, derste şeyi konuştuk ya hayvan evcilleştirilmesi. Niye fili niye evcilleştirmiyorlar? Çünkü filin doğrudan doğruya insana yararlı bir iş yapabilmesi için en az 15 yıl geçmesi gerekiyor. Halbuki koyun evcilleştiriyorsun, bir sene sonra sana döl veriyor, süt veriyor, bilmem ne veriyor. Fili 15 yıl bakacaksın, otunu vereceksin, bilmem ne yapacaksın. Ondan sonra dolayısıyla fili ne yapıyorlar? Evdileştiriyorlar. Yani 20 yaşındaki fili alıp eğitiyorlar onu. Başka evcilleştirme, insanla birlikte yaşatmıyorlar. Köle de aynı şey. Tartışalım doğru doğurup büyüttüğünüz zaman bir işe yaramıyor. Çünkü çalışma süresi çok kısıtlı. Dolayısıyla köle sürekli olarak dışarıdan elde edilmek zorunda. Bu da ya ticarette ya savaşta. Geldik ikinci kısımda ödüyor. Şimdi bir verimsiz zaten. İki elde edilmesi güç. Üç imparatorluk askeri anlamda krize, finansal krize girip de askerin maaşını ödeyemediği zaman zaten iyice krize giriyor. Vergi alamıyor. Vergi alamıyor vesaire. Burada zaten bütün mesele oraya geliyor. Şimdi geldik. Zurdan nasıl dediği yere zaten. Tam senin söylediğinde. Genişleyemiyorsun. Bir yerlere gidemiyorsun yeni olarak. Şeyi karşılayabilmen için, imparatorluğun giderlerini karşılayabilmen için yani bir yöntem kalıyor. Vergi. içeride vergileri yükselteceksin. Kime vergi yükseltiyor? En çok patricilerde var. Patricilerde diyor ki vermiyorum. Çünkü büyük topraksa, kendine ait şeysi var adamın. Güvenliği var, sağlıyor. Orduyla gidip patriciyi basamıyorsun. işte. Roma senatosunda ondan sonra kavgaların, dövüşlerin çıkması aralarında bundan. Patrice diyor ben vermiyorum. Başka nereden alırsana? Krizleri süsle mi? yayılamıyorsun alıyorsun. İçeride bir sınıra geldi. Tam o sırada Kleopatra'nın burnu devreye giriyor işte. <gülüyor> Kleopatra'nın burnu devreye girerken şunu unutmayalım. Kleopatra'nın burnuyla birlikte Dil Nehri havzasının benimle toprakları da devreye giriyor. <gülüyor> ah o ne bu? Muhtemelen Julius Caesar Cleopatra değildi. İsviçre'de, İsveçli, kuzeyden bir prensese aşık olduk. Ah o ne bulun diye kuzeye gitseydi. Roma hakikaten böyle çökmezdi. Farklı bir biçimde çökerdi ama gene çökerdi. Ama e, Cleopatra'ya gidince güneye iniyor ve güney kadim bir uygarlık Mısır. Oraya hakim olmak çok daha zor. Oradaki topraklar hakikaten kuzeyden şeyi boşaltmak zorunda kalıyor. asker. Ve bu arada vergilerle burayı yükletmeye çalışıyor. Patriciler vergi vermeyi reddediyor. Patriciler vergi vermeyi reddedince bu sefer ne kalıyor elde? Küçük toprak sahipleri ve zanaatkarlar. Kredilerden alacak bir şey yok. Onlar proleterya sadece çocuk yapıyor. Onlara yükleniyor vergi için. Bu sefer ne yapıyor zanaatkarlar ve şeyler biliyor musunuz? Küçük toprak sahipleri. Patricilere gidip sığınıyorlar. Diyorlar ki bizi bu devlete karşı korun aşırı şey alıyor. Ben de diyor sana ürünümden pay vereyim. Beni koruman karbın. Ortaçağ Feodalitesi romanın içinde inşa ediliyor şu anda. Soylular, soyluların yanına giden zanaatkarlar, soyluların yanına giden küçük toprak sahipleri, yani orta ortaçağın sertleri, köylüleri. Diyorlar ki bizi koru, ben 10 birim üretiyorsam ikisini sana verip karşılığında sen beni koru. Çünkü bu devlet 5 birim alacak ben. Patriciler giderek güçleniyorlar ve bandallarla da anlaşmalar yapıyorlar. 478'de artık Vizigot kralı gelip Roma'ya taç giydiğinde Batı Roma İmparatorluğu tarihe karışıyor. Ne kalıyor geriye? Elimizde Doğu Roma kalıyor. Doğu Roma daha bir süre kalacak. Ama çok statikle şey olarak işte bizim Bizans adı çok sonradan veriliyor. Ama Avrupa tarihi açısından baktığınız zaman Roma İmparatorluğu artık sona eriyor. Önce 294'de dediğim gibi bölünüyor ikiye. Sonra Barbar akınlarıyla Tarih sahnesinden çekiliyor ve Roma'nın çekilmesiyle bakın bu da çok ilginçti. Ee, Avrupa tarihi açısından baktığınız zaman Roma çöktükten sonra bütün dünya tarihinde bir tek Avrupa'da gerçekleşen bir olayla karşılaşıyoruz. Dünyanın hemen hemen her yerinde merkezi iktidar kurulmuş. Yani bir merkezi iktidarı vardı, bir egemenlik alanı vardı. Bu ister imparatorluk olsun, ister başka tip bir devlet yapısı olsun. O devlet yapısı içerisinde merkez. Ben... Karmaşa dönemleri yok mudur? Feodalleşme, yani merkez kaç güçlerin kendi küçük birimlerine vardı. Mesela bu nerede olmuştur? Osmanlı, şey, Anadolu topraklarında beylikler dönemi. Kısa süre, bir süre sonra bir tanesi merkezi iktidarı kurar. Selçuklu, Osmanlı vesaire. Rusya, Knezikler, Prensikler dönemi. Bir dönem Kiev kurdu, sonra Moskova kurdu, sonra devasa Çarlık Rusya'sı. Bazen Çin dağılır, böyle birkaç tane şey çıkar prenslik, Prensik'i sonra hemen bir tanesi hakim olur. Osmanlı tarihi, ünlü şey Fetvet dönemi dedikleri dönem Yenilen Osmanlı dağılır ama kısa bir süre sonra merkezi iktidar kurulur. Bir tek Avrupa'da Roma, Batı Roma yıkıldıktan sonra bir daha uzun bir süre boyunca merkezi iktidar kurulamayacak. Çok deneyecekler. Karolenciler denilecek, Meroverciler denilecek. Kutsal Roma-Cermin İmparatorluğu diye bir imparatorluk kurulacak. Ama Voltaire'in değişiyle Kutsal Roma İmparatorluğu ne kutsaldı, ne Romaydı, ne de imparatorluktu. Yani bugünkü değişik değişte tamamen sanal. Yani Allah kendine imparator diyor, Kimse sözü geçmiyor. Oradaki Lord hadi lan diyor sana, ne diyorsun diyor. Çünkü kendi gücü var. Her ne Avrupa'da feodalitenin sürümesi bin yıl sürecek. Bu bütün dünya çapında gördüğümüz en uzun süredir. Bu niye önemli? Bu şundan önemli. Dünyanın geri kalan bölgelerinde kapitalizm dediğimiz bugün modern sistem ortaya çıkmazken Avrupa'nın feodalitesi içerisinde kapitalizm üretim tarzı ortaya çıkacak. Yani Kleopatra'nın burnu yüzünden bugün ne yaşıyorsak onun yüzünden yaşıyoruz. Roman yıkıldı, Reodalite geldi ve kapitalizm dediğimiz şey sırf o Kleopatra altlar ortaya çıktı. Bir şeyin şeyisi, genel bir miras bıraktığınız zaman işte Avrupa'nın sahiplendiği miras aslında tabla şu gördüğünüz son Cumhuriyet bir Roma mirasıdır Avrupa için. Roma hukuku bir şeydir. Latin dili geçerken konuşmadık ama bütün Avrupa dillerinin kökeninin hepsi Latin dilinden e, şeydir. Özellikle İspanyolca, Portekizce, Fransızca, İtalyanca ve Romaynca üzere. Roma Katolik Kilisesi bir hiyerarşi ve Hristiyan kültürü olarak şehir planlaması. Bugün bütün şehirler Roma şehir planlamasına göre yapılıyor hala da ve Roma mühendisliği, su kemerleri, kanalizasyon, barajlar, çimento'nun kullanılması ve kemer teknolojisi. Bütün bunlar Roma'nın kendisinden sonraki bütün bir Avrupa tarihini ve hatta dünya tarihini belirlediği, yani diyeceksiniz Roma'ya çok neyi belirledi, kemer teknolojisini belirledi, şehirciliği belirledi. Yani önemli şeyisi bu. Ve bu sunuşla birlikte Antik Yunan ve Roma ile birlikte Antik dönemi artık bitiriyoruz. Ya gelecek ayı ne yaparız daha çok bilemiyorum ama Alpay Ağabey'in isteği doğrultusunda herhalde şey yaparız. Bir Avrupa'da feodaliteye doğru değil, bir de aslında İslam kültürünün aynı dönemde altı yüzlerde ortaya çıkışı. Karşılaştırmalı bir şekilde onu yapmaya gelecek ayı çalışıyoruz ee, <gülüyor> Bir de bizim dönemin yeniden Ya bacım para vermiyor. Biraz ısmarlamıyor. Burada su parası. İki saat konuşuyor. Yani. <gülüyor> Tamam. <gülüyor> biri ısmar bir şey yapın bana Yaparız O biri var ya en az iki defa yaptık şey değil, Üçüncüyü yapacağız onda yani Onu da yaparız tamam. tamam ben yok Hocam katan iki Evet Sağ Sağ Sağ